Ayette, kitap için tenzil, Tevrat ve İncil Furkan için inzal mastarlarından fiil kullanılması farklı şekillerde yorumlanmıştır. Tefsirlerde genellikle Kur'an-ı Kerim'in değişik zamanlarda parça parça, diğer iki kutsal kitabınsa bir defada indirildiğine işaret edildiği belirtilirse de, İbn Aşur, bütün ilahi vahiyler gibi Tevrat ve İncil'in de bir defada topluca indirilmemiş ve ilahi bildirimin peygamberlik süresine yayılmış olduğu görüşünü tercih eder. Ayrıca tenzil ile Kur'an-ı Kerim'in indirilişinin çok geniş zamana yayılmış olduğunun belirtilmiş olabileceği düşüncesinin de Furkan suresinin 32. ayeti delil getirilerek Ebu Hayyan tarafından reddedildiğine değinir. Zira bu ayette, bir defada topluca indirmeden söz edilirken tenzil mastarından fiil kullanılmıştır. Bu durumda Kur'an için tenzil, ardından diğer iki kitap için inzal mastarlarından fiil kullanılmış olmasını, Arap dili kurallarına göre Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinin muhteva ve hedef kitle, bütün insanlık bakımından diğerlerine göre çok daha önemli olduğunun vurgulanması şeklinde açıklamak mümkündür. Hazreti Muhammed'e gerçeğin ta kendisi yani gerçekliğinde kuşku bulunmayan kitabı Yüce Allah'ın indirdiği kesin bir ifade ile belirtildikten sonra yine kesin bir üslupla Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin çok çetin bir cezaya çarptırılacakları bildirilmektedir. Böylece gerçekleri kabule yanaşmayanlara ilahi hikmet gereğince mühret verilip hemen cezalandırılmıyorlarsa bu duruma aldanılmaması ikazında bulunulmakta, acı akıbetin böylelerini er geç yakalayacağı haber verilmektedir. Bu bildirimin üzerinde dikkatle ve ciddi bir biçimde düşünülmesi gereğine işaret içinde Yüce Allah'ın aziz yani mutlak güç sahibi ve züntikam yani suçlunun hakkından gelen intikam almaya muktedir olduğu hatırlatılmaktadır. İntikam, nimetin ve affın zıddı olup suçluyu yakalayıp mağlup etmek, cezasını vererek suçtan aldığı hazzı acıya çevirmek anlamına gelir. Yüce Allah, kuşkusuz acıyan, hilimle muamele eden, esirgiyen ve bağışlayandır. Onun bu sıfatlarını belirten yüzlerce ayet ve hadis bulunmakta, bir ayette rahmetinin her şeyi kuşattığı, bir kutsi hadiste de rahmetinin gazabına üstün geldiği belirtilmektedir. O, küfür dahil en ağır günahları işledikten sonra bile halisane yapılan tövbeleri kabul eden, affedendir. Fakat affın, kötülüğü iyilik düzeyine çıkarır, haksızlıkları özendirir tarzda uygulamasının şerre ortak olma manasına geleceği açıktır. Evreni yaratan hikmet sahibi Yüce Allah’sa, böyle bir durumdan münezzehtir. İşte, hak ve hayra gösterilen sevginin derecesiyle, batıl ve şerre duyulan nefretin derecesi arasında denge bulunması zaruretine ve Cenab-ı Allah'ın bağışlayıcılığının asla şer ve inkarda direnmenin karşılığı olarak düşünülmemesi gerektiğine işaret için, ayette açık ve kesin bir bildirimden sonra, hala inkarcılıkta ayak diretenleri bağışlamanın değil, hala inkarcılıkta ayak diretenleri bağışlamanın değil, cezanın beklemekte olduğu hatırlatılmaktadır. Öte yandan, Cenab-ı Allah'ın cezalandırmaya muktedir olduğu belirtilirken, gerçek anlamda affa kadir olduğu ve affın da ancak bu durumda manidar olacağı ifade edilmiş olmaktadır. Zira, acizlikle affın birbiriyle bağdaşması mümkün değildir. Aff, ancak cezalandırmaya gücü yeten tarafından sadır olması halinde bir değer taşır. Bir başka anlatımla, aciz bir kişinin affettim demesinin bir sonucu olmadığı gibi, böyle bir beyanın gülünç olacağı da ortadadır. Elmalılı Muhammed Hamdi, af ile cezalandırma kudreti arasındaki bu fikri bağdan hareketle ve surenin ana temasının, inkarcılığın, ve özellikle Hristiyan akaidindeki tutarsızlıkların mahkum edilmesi olduğunu dikkate alarak ayet-i kerimedeki bir inceliğe özetle şöyle işaret eder Allah Teala hayır ve şerrin bütün ilkelerine hakim hayır ve hidayeti rahmetiyle himaye şer ve hıyaneti de izzet ve intikamıyla izale eden hay ve kayyum olduğundan dolayıdır ki her hakkın hamisi her türlü hayır beklentisi açısından ümit kapısı gerçek mabuddur. Mabudu Allah olanlar, ona inanıp teslim olanlar da yücelmeye layıktırlar. Buna karşılık mabudları zelil olanların kendileri de zelil olurlar. Ne üzücüdür ki bazı kimseler bilgisizlikleri sebebiyle veya şirkin yenik düşmesini istemedikleri için biz... Şerre karşı intikama kadir mabut istemeyiz diyerek mabudlarını aciz ve zelil, harimi ismetine tecavüz edilebilir, haklarını savunamaz, şerri engelleyemediği için herkesin kendi isteğine göre sevebileceği, bazı sıkıntılı zamanlarda okşanıp acizlikten kaynaklanan güzelliğinden teselli ilhamı alınan bir bebek veya bir zavallı sevgili şeklinde görmek isterler.'' Putperestlerin fetişlerine bakışları böyle olduğu gibi Hristiyanların Tanrı anlayışları da bu çizgidedir. Zira Hristiyanlar, Hz. İsa'yı böyle bir bebek, annesi Hz. Meryem'i böyle bir mahbube olarak telakki ederler, Yüce Allah'ı da hayatta olduğu sürece yarattığı insanları babaları Adem'den kalan asli günahtan kurtarmaya çare bulamamış ve nihayet oğlunda tecessüd ederek, İsa kılığına girerek kendini ve oğlunu kafirlere kurban ettirmiş, bunun karşılığında kendine tapanları kurtarmış, çaresizlik karşısında çözümü oğluyla kendini feda ve yok etmekte bulmuş, var-yok, yok-var ihtiyar bir baba olarak tasavvur ederler. âl Suresinin 3 ve 4. ayetlerinin tefsirine, bir sonraki programda devam edeceğiz. Tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren